Temmuz Haziranda dünya rekoru kıracak miktarda kullanılan ve stokları tükenen gaz bombalarının semalarda dolanıp duran sisi, Temmuz'da bir bir ardı sıra çıkan orman yangınlarının dumanına karışıyordu. Balıkesir, Adana ve Heybeliada yangınları, sonraki aylarda çıkacak muazzam yangınların ilk habercileri gibiydi. Sadece 26 ve 28 Temmuz tarihleri arasında 120 yangın çıktı. Toplamda 1462 orman yangınında, 3.194 hektarlık alan içindeki canlılarla birlikte kül oldu. Türkiye'den kafayı kaldırıp dünyaya bakınca Kanada'nın yaşadığı trajediyi çok uzaktan görebilmekte mümkündü. Kebekte süren yangınlar 350 bin hektarlık alanı kavurup yüzlerce insanı evinden ederken üstten tüten dumanı dünyanın öbür ucunda Avrupa kıtasından görünür olmuştu. Bu noktada iş. Hızla tükenmekte olan yeşil alanları korumaya kalıyordu. Ama Haziran ayında iyice görüldüğü gibi mücadele zorluydu. Mesela İstanbul'da dünya tarihinin halen kullanılan en eski bostanı olan Yedikule Bostanı rantçıların tasallutu altındaydı. Onları kovmak için kolları sıvayan bostancılar da saldırıya uğruyor. Sur içi bostanlarını yıkan dozerler soluğu İnenü statında alıyor. Stadın yıkımı sırasında ortaya çıkan tonozlu tarihi yapıda iş makineleri tarafından parçalanıp molaza dönüştürülüyordu. <Gülüyor> Dünyanın gündemini oluşturan bir başka dumansa Mısır'dan geliyordu. İktidarda bulunan İhvan, yani Müslüman biraderler hareketinin desteklediği Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı olmasının birinci yıl dönümünde onun çekilmesini isteyen büyük kalabalıklar başkent Kahire'de sokaklara iniyor, Mursi taraftarlarıyla karşı karşıya geliyorlardı. Ordu Mursi'ye protestoculara kulak vermesi için zaman verip tehdit ederken, Mursi yanlısı protesto gösterilerine silahlı saldırılar düzenlenmeye başlıyordu. Mursi, kendisini seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatınca ordudan sert bir karşılık buldu. Mursi ve İhvan'ın önde gelenleri tutuklandı. General Sisi liderliğinde Mısır'da askeri darbe yapılıyordu. Darbenin yankıları büyük oldu. Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika darbeci yönetimin yanında yer alırken Avrupa Birliği eleştirmekle yetindi. Türkiye'de iktidar, bu ülkeleri eleştirip darbe karşıtı sokak gösterileri düzenlemeye başladı. Mısır'da durum iyileşmek şöyle dursun aksine hızla kangren haline geliyordu. İhvan destekçileri sokaklarda protesto gösterilerine başlayınca ülke bir kan önüne döndü. Temmuz ayında Mursi destekçisi gösterilerde yüzlerce insan hayatını kaybetti. Sadece Rabiatul Adeviye Camii çevresinde sivil kitlelerin üzerine soğukkanlılıkta açılan ateşle 200'den fazla gösterici öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü hastanelerde yaptığı incelemenin ardından tüyler ürpertici bir rapor yayınladı. Sivil göstericiler göğüsleri ve başları hedef alınarak infaz edilmek suretiyle katledilmişlerdi. Ödüllü gazeteci Chris Hedges katliamın hemen ardından şu lanetli kehaneti savuracaktı. Kahire sokaklarında inançlı Müslümanların kitleler halinde katledilmesi yalnızca bir dini ideolojiye saldırının işareti değil, yalnızca mübareğin gaddar polis devletine dönüşünün işareti de değil. Aynı zamanda Mısır'ı ve Yerküren'in öteki yoksul bölgelerini tam bir kan ve ızdırap kazanına sokacak bir cihatın da başlangıcını gösteriyor. Mısır'da gösterilerde insanlar ölürken, Türkiye'deki gösterilerde ölen insanların hesabı sorulmaya çalışılıyor, orantısız güç kullanımı ve şiddet hikayelerine yenileri ekleniyor, hükümet kanadı kimi suçlayacağını şaşırıyor, hazırlanan fezlekelerden herkes payını alıyordu. Yaralılara kapısını açan Valide Sultan Camii müezzini diyanet tarafından sorgulanıyor, Ethem Sarı vuran polis Ahmet Şahpas'ın tutuksuz yargılanma kararına yapılan itirazlar reddediliyor, devam eden eylemlerde Taksim dayanışmasından mücella yapıcı Ali Çerkezoğlu gibi isimlerin aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınıyordu. İstanbul'da talimhane civarında sokaktaki kadınlara elinde palayla saldıran Sabri Çelebi adlı şahıs polis tarafından serbest bırakıldıktan sonra elini kolunu sallayarak Kazablanka'ya gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İdris Şahin saldırıyı esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylem olarak nitelendiriyordu. Eskişehir'de esnaf ve sivil kıyafetli polisler tarafından linç edildikten sonra beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybediyor. İstanbul tarla başında 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul adındaki genç başından gaz bombasıyla vurularak ağır yaralanıyordu. Haziran ayında evinden ekmek almak için dışarı çıktığında başından vurulan Berkin Elvan ise uyutulmaya devam ediyordu. Yıl biterken Berkin derin uykusundan uyanamamıştı. Gezi direnişi sırasında medya kayıplarının bilançosu ağırdı. 105 haberci darp edilmiş, 28'i gözaltına alınmış, 2 gazeteci cezaevine gönderilmişti. Bu esnada medyadan iktidara bir enerji enjeksiyonu yapıldı. Başbakan'a telekinezi yoluyla suikast yapıldığını ekranlarda anlatan 24 TV yönetmeni Yiğit Bulut, Başbakanlık Başdanışmanlığına atanınca, Kimimiz absürt tiyatro ustalarından Ionesco'nun bir oyununda kadın kahramanın kocasına söylediği şu repliği hatırladı. Kocacım sen isteseydin baş on başı bile olurdu. Sadece bir insani kimliğimle bir şey söylemek istiyorum. Beni yanlış anlayanlar da yanlış anlasınlar. Ben eminim ki birçok merkezde telekinezi, uzaklar etkileme ve daha birçok yöntemle Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için sürekli çalışma yapılıyor. Bakın ben buna eminim. Uzaktan tesirler gönderilerek onun yok edilmesi için, onun paralize edilmesi için, devre dışı kalması için sürekli çalışmalar yapılıyor. Çünkü İber neden? Mi? Bu kalkışmanın önünü kesmeleri lazım. Bu kalkışmanın önünü kesmezlerse Türkiye 170 yıllık boyunduruğunu kırıyor. Türk halkının bunu çok iyi anlaması lazım. 170 yıllık boyun kırıyor Türkiye. Haziran ayında dünyanın öbür ucunda Gezi'den ilham aldığı söylenen kitle protestoları başladı. Brezilya'da otobüs bilet fiyatlarına zam yüzünden başlayan isyan hali olanca hızıyla sürerken Bulgaristan'da ve Filipinler'de de güçlü demokratik isyan haberleri gelmekteydi. Filipinler'de halk evsizlik, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle sokaklara dökülürken Bulgaristan'da ayyuka çıkan yolsuzluklar nedeniyle kitleler meclisi avluk altına alıyordu. Yolsuzluk kelimesinin Türkiye'nin gündeminde bir kez daha müthiş bir bomba gibi düşmesine daha 6 ay vardı gerçi ama var olan sistemin çatırdadığını o tarihte bile her yerden duyabilmek mümkün gibiydi. Alman geldi dergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat servisi NSA'in eski istihbarat görevlisi, Oyun bozan Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeleri dayandığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Washington, Brüksel ve New York'taki Avrupa Birliği bürosunu dinlediğini söylemesi üzerine Avrupa Birliği yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nden cevap istiyor. Buna rağmen Edward Snowden'ın yaptığı sığınma başvuruları reddediliyor. Hatta Bolivya Başkanı Morales'in Rusya'dan kalkan başkanlık uçağının içinde Snowden'ın bulunduğu gerekçesiyle Fransa, İtalya ve Portekiz hava sahalarından geçmesine izin verilmiyor. Sonunda uçak İspanya'ya zorla indirilerek saatlerce bekletiliyor ve didik didik aranıyordu. Uçaktan sınavdan çıkmamış ama uluslararası sistemin hukukun 360 küsür yıllık şanlı geçmişini ayaklar altına alındığı gerçeği kabak gibi çıkıyordu. Evet sistem çatır diyordu ve her geçen gün sesi daha net duyulur hale geliyordu.